Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhaba ben Kenan Başaran. Radyo Havan'da Paslaşmalar programında bir, bir hafta ara verdik. E, çünkü e, Antalya'daydım. Antalya'da... E, Yabancı futbolcuların peşindeydik, yabancı takımların peşindeydik. Ee, ayrıca fırsat buldukça bizim takımlarımızın da kamplarını ziyaret edip devre arasında e, ne olup bittiğini bittiğine tanıklık etmek istedim. Ama öncesinde de Türkiye Spor Yazarlar Derneği'nin e, 48. sporun zirvesi semineri vardı. Ona katıldım. Oradan da Bele'ye geçtim. Yani Lara'dan Bele'ye geçtim. Belekti'deki 3 gün kaldım. Ve İstanbul'a pazartesi döndüm. O yüzden geçen hafta sizlerle birlikte olamadık. İstanbul'a dönerken pazar akşamı havalimanında, Antalya havalimanında Kıvırcık Ali olarak bildiğimiz Ali Temiz Özü gördüm. Halk Müziği'nin son 10-15 yılında büyük çıkış yapmış, hani konseri dolan, kasetleri satan, televizyondaki programı izlenen nadir sanatçılardan biriydi. Gayri ihtiyari olarak onu havalimanında görünce öyle uzaktan epey bir seyrettim, epey bir baktım. Uçağımız yarım saat tehir oldu. Ee, bir ara dedim gidip sohbet edeyim ama e, etrafında eşi dostu vardı. Ve bir konserden geliyorlardı arkadaşlarla birlikte. Saz e, enstrümanları vesaire yanlarındaydı. Ee, sonra vazgeçtim. Ve e, maalesef e, kendisinin ölüm haberini aldık. E, çok garip. E, insan hele böyle bir tesadüten sonra ee, çok etkileniyor. Ee, çok genç bir yaşta, 42 yaşında kaybettik kendisini. Ee, müzik dünyasının başı sağ olsun diyoruz. Ee, radyolarda müzik dünyasının bir parçası. Ben bütün radyo dinleyicilerinde başı sağ olsun diyorum. Evet, bu elim e, olaydan sonra ne kadar sporu konuşmak anlamlı bilmiyorum ama hayat devam ediyor maalesef. Antalya'da neler konuşuldu? Antalya'da sporun her e, meselesi konuşuldu. Özellikle spor yazarlar derneği seminerine değinmek istiyorum. Üç gün sürdü. Bütün toplantıları izledim. Futbolun ekonomisi konuşuldu. Basın mensuplarının sorunları konuşuldu. Türk futbolunun bugünkü durumu ve geleceği konuşuldu. Eee Şuradan başlayalım. İşte Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli'nin katılacağı duyurulan seminerde maalesef Fatih Terim rahatsızlandığı için son anda katılamadı. Ancak gelip özür dileyerek ayrılmak zorunda kaldı. Fatih Terim'in olmadığı seminerde Şenol Güneş'in dinleme keyfine erdim. Hakikaten daha önce de buralara burada sizinle paylaşmıştık. Şenol Güneş Futbol üzerine düşünen bir adam. E, o seminere de bir öğretmen gibi, bir bilim adamı ya da bir akademisyen gibi hazırlanmış, oturmuş. İşte futbolumuzun dünü, bugünü ve yarını konulu seminere e, başlık başlık çalışmış, sorunları tespit etmiş. Onlara getirilebilecek çözümleri önermiş. Gayet güzel. Ben çok faydalandım sunumundan. Mustafa Denizli'nin e, İzmirli hocamız biraz rahattır, o doğaçlama konuşur ki yılların tecrübesi olduğu için onu da bu avantajını elbette kullanacak. Şenol Güneş ilginç bir laf söyledi. Ben onu gazetedeki yazımda da manşete çıkarttım o lafı. Şu, eskiden açlar futbol oynardı, toklar izlerdi, şimdi toklar futbol oynuyor, açlar izliyor. Aslında bu son 10-15 yıldaki değişimin en çarpıcı şekilde ifade edilmiş halidir. Bakınız artık futbol kulüpleri birer şirket gibi hatta holding olmaya başladılar. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün alarm yani güvenlik sistemlerinden su şirketine efendime söyleyeyim mağazacılıktan banka kredi kartına telekomünikasyona kadar bir sürü işi var. Bir sürü ticari faaliyeti var. Bu hemen hemen Beşiktaş ve Galatasaray içinde geçerli. Zaten biri ne yapıyorsa öbürü de hemen arkasından gidiyor. Trabzonspor Şenol Güneş'in teknik direktörünü yaptı. Trabzonspor'un da ee, iznini beklediği bir işi var. Santral, elektrik santrali kuracak Trabzon. Ee, o güzelim doğaya zarar verirse karşısında oluruz. O ayrı mesele. Olmasa da destekleriz. Haliyle artık kulüpler taraftardan ziyade müşteri istiyorlar. Yani parası olan ve bunu harcayabilen bir kitleni peşindeler. Sadece gelip gırtlak patlatıp maç kazandıran değil, para kazandıran bir taraftar istiyorlar. Hatta sorsanız önce para kazandıran derler. Çünkü onlara göre para kazandıran taraftar eşittir, iyi transfer, o da eşittir, başarı. Dolayısıyla o cefakar taraftardan bonkör taraftara geçiş dönemindeyiz. Şenol Güneş'in ne demek istediği bu. E, alt yapılara bakın, futbol kulüplerinin futbol okullarına gidin, bakın e, artık öyle çarıkları yırtık e, küçük çocuklar gel gelmiyor oralara. Bilakis efendime söyleyeyim, arabalardan yani hususi anne babalarının arabalarından indirilen cicili bicili çocuklar geliyor futbol okullarına. Çünkü futbol Artık çok kazandıran, eğer başarılı olursanız çok kazandıran bir iş dalı oldu. Haliyle e, o alanlar yavaş yavaş e, fakir fukaranın ekmeği olmaktan çıkmaya başlıyor. E, ne oluyor? Fakir fukaraya düşenle, Fakir fukara da düşen gelip tribünden o futbolcuları, o takımları ölümüne Desteklemek. Bir de böyle bir şey var. Yani adam zaten e, kaybediyor hayatta. Yetmiyor. Bir de gidip hayatını harcamayı vaat ediyor takımı için. E, bu futbol dünyamızın e, nereden nereye geldiğini anlatan bir örnek. Bunu tamamlayan bir cümlede Mustafa Denizli'den geldi. Tamam e, futbolumuzun bu değişen yapısı peki bize başarı getiriyor mu? Hayır istikrarsız bir durumumuz var. Kulüpler olsun, milli takım olsun, bir iniyor bir çıkıyor. Bir başarılı, bir başarısız. Mustafa Diniz de bunun sebebini şuna bağlıyor. Para, teknoloji, iyi stat, iyi saha bunlar başarıda bir yere kadar. Bunlar daha çok başarıyı sürdürülür, kılan ya da geliştirendir. Yeteneği geliştiren unsurlardır. Ama yetenek yetenek sokaktan çıkar. Yaratıcı futbolcu bizi ileriye taşıyacak futbolcu sokaktan çıkar. Bunun altını çok önemli çizdi. Şöyle ki dedi, bir çocuk sokakta futbol oynarsa, oradan başlarsa, bakın nelere dikkat ediyor. Ayağındaki topun hem yan taraftaki arabaya değmemesine hem arkadan ya da kenardan geçen yaşlı teyzeye çarpmamasına gayret edecek, hem sağdan solundan gelecek başka kişi ya da araçları kontrol edecek, hem de o topu, efendim söyleyeyim, taşlardan kurulmuş kalenin içine gönderecek. Yani birden fazla değişkeni gözetleyecek kollayacak bir zihinsel e, yapı oluşturacak. Ve bu da eşittir. Konsantrasyon. Yüksek, yoğunluklu bir konsantrasyon. İşte dedi, bu yüzden sokaktan gelen çocuk başarılı olur. Çünkü zor koşullar altında, farklı değişkenler altında doğru, hızlı karar alma mekanizmasını geliştiriyor. İşte bugün futbolda bizim aradığımız bu diyor. E, haliyle biz e, her anlamda insanın sokakla olan bağlantısını kestiğimiz için büyük bir sorun yaşıyoruz ülkemizde. Her her açıdan yani sadece spor olarak düşünmeyin. Sokakla olan bağlantımız kesiliyor bizim. E, ve bu genç bir nüfusa sahip olduğumuz halde insanın e, yetişmiş kaliteli e, yaratıcı vizyoner personel insan kaynağı sorununu yaratıyor. Garip. Hani o yüzden biz 70 milyonluk ve büyük çoğunluğu genç olan bir nüfus olduğumuz halde gidip Almanya'da yetişen Türklerin peşine takılıyoruz. Oradaki Kürtlerin, Türklerin, Lazların yani bu topraklardan göçüp giden insanların peşine düşüyoruz. Oraladan sporcu devşirmeye çalışıyoruz. Evet, lafı biraz uzattım girişte ama e, bölmekte istemedim çünkü konu konuyu açıyor. Bir müzik arası veriyoruz, tekrar bittiğiniz. Anılar her gün seni bana sorarken Mektubun geldi nihayet gittiğin yerden Güneşe kızdık, hatırla yağmura küstük Birkaç ay önce vedalaşırken Umut taşır yürekler yolculuklarda Sarar yine kor ateşin sar neye yarar Sevgilim bilirsin ne kadar güzeldir Antalya'da son bahar Ateş renginde mi? Sımsıcak dudakların kemer gibi mi? Yat martılar sabah yıldızları Bir dahaki mektubunda yazarsın değil mi? Umut taşır yürekler yolculuklarda Sarar yine Kor ateşim Sarsa yarar? Sevgilim bilirsin Ne kadar güzeldir <Gülüyor> Antalya'da sonbahar Umut taşın Yürekler yolculuklarda Sarar yine Kor ateşin sarsa neye yarar? Sevgilim kim bilir ne kadar güzeldir Antalya'da sonbahar Sevgilim kim bilir ne kadar güzeldir Antalya'da sonbahar Radyo Havan'dasınız. Kenan Başaran Paslaşmalar devam ediyor. Dedik ki genç bir nüfusa sahip olduğumuz halde gidiyoruz Almanya'dan, Hollanda'dan buradan göçüp giden ailelerin çocuklarını tekrar buraya getirip sporda, şurada, burada kullanmak istiyoruz. Antalya kampında işte oradaki bazı Türk kökenli oyuncularla, Türk ve Kürt kökenli oyuncularla Görüşme şansım oldu. Sordum. Yani Almanya milli takımını ya da Türkiye'yi seçtiğiniz zaman baskı altında kalıyor musunuz? Evet kalıyoruz. Bu bir stres oluşturuyor mu? Oluşturuyor. E, oysa ki bu insanlara yani seçimlerine saygı duymak zorundayız. Eskiden yani ikinci kuşak değil bunlar artık üçüncü kuşak. Üçüncü kuşak artık doğduğu ve doyduğu yerin kültürüyle yorulduğu için onun seçimlerine, tercihlerine hakikaten hiçbir etiket yapmıştı hakkımız yok olumsuz anlamda. Bugün Almanya'da doğup büyüyüp oranın eğitimini almış, oranın mantalitesini almış bir futbolcuya, bir sporcuya Türkiye'yi seçmediği zaman Asla ve kat'a kızma şansı yok. Hatta seçerse eyvallah diyeceğiz. Yani seçmeme ihtimali daha yüksek. Daha kabul edilebilir bir şey. Çünkü e, Montaigne'in bir sözü vardır. Akrabalık ve kandaş. Yani kan bağı açısından söylediği çok önemli bir söz vardır. Benim için diyor o e, Akrabalıktan ziyade arkadaşlık önemlidir. Çünkü akrabalık bana rağmen benim hiçbir çabam olmaksızın edindiğim doğuştan gelen bir kazanım. Yani annem, babam, amcam, dayım, yeğenim bunlar için ben bir çaba sarf etmek zorunda değilim çok fazla karşılıklı sorumluluklar açısından. Yani ne kadar hata yapsam da baba, anne beni kollar, korumar, korur. Niye? Çünkü ben onların kan bağıyla akrabasıyım. Oysa ki arkadaşlık bir arkadaş edinme, bir dost edinme, bir tanış edinme büyük bir çaba, emek gerektirir. O yüzden diyor, ben eğer bir Çinliyle arkadaş, dost olabiliyorsam bu benim akrabamdan daha önemlidir. Ben o arkadaşım, o dostum için birçok fedakarlıkta bulunurum ama aynı şeyi sırf doğuştan benim akrabam diye ama herhangi bir ilişkimde çok olmayan bir akrabam için aynı şeyleri yapmayabilirim diyor. O halde Almanya'da orada burada bir alışveriş içinde olan birbirine emek harcayan bir toplumun bireylerinin yani Almanya'nın ekmeğini yemiş, Almanya'nın eğitimini almış ve Almanya'da ondan bir şey almışsa o sporcunun sırf anne babası buralı diye illa burayı seçeceğini düşünmek çok yanlış. Türkiye'nin e, spordaki en büyük sorunu bu. Eee Yine o Antalya'daki temaslarda, konuşmalarda, gözlemlerde şu çıkıyor. Türkiye sadece İstanbul odaklanmış, çevreye bakmıyor. Yani Anadolu'ya açılmıyor. Anadolu'ya açılması lazım. E dediğimiz gibi bu siyasette de böyle bugün, ekonomide de bu böyle. Siz eğer ülkenin geneline adacıklar oluşturup merkezler, cazibe merkezleri kurmazsanız, bir yere sıkışıp kalırsınız. Hani sizin mesleğinizden örnek verelim. Bir hastane kurarsanız bir merkeze bütün eczaneler onun etrafını toplanır. Ama başka başka yerlere kurarsanız, çoğaltırsanız örnekleri dolayısıyla o civarlarda da eczaneler kurulur. Hem istihdam alanı genişler, tabana yayılır ve daha çok üretim olur, daha çok kazanç olur. Bu kadar basit. Ee, seminerde bizi ilgilendiren, gazetecileri ilgilendiren bir toplantı vardı. Basın mensuplarının sorunları. Şimdi e, gazete, basında şöyle bir tabaka vardır. Alttakiler, üsttekiler. Çok e, yabancı gelmedi değil mi? Bu her yerde böyle maalesef. E, bizim mesleğimizde belli bir noktaya gelene kadar herkes şikayetçidir. Bizim mesleğimizde belli bir noktaya gelene kadar herkes şikayetçidir. Sonra bir seviye atladığınızda her anlamda artık altta ne oluyor, ne bitiyor, bununla çok fazla ilgilenmezsiniz. Bu seminlerde de işte gazeteci arkadaşlarımız sıkıntılarını dile getirdiler. Şöyle eziliyoruz, böyle eziliyoruz, şöyle oluyor, böyle oluyor, şu yetmiyor, bu yetmiyor. Belli bir noktaya gelmiş arkadaşlarımız da, efendim bu meslek böyledir, bir süre biraz sürüneceksiniz. Hayır efendim neden sürünelim? Yani okulda sürün, üniversitede sürün, ondan sonra çık git askerlik yap gel, şu olmuş bu olmuş hep sürün sürün sürün. Niye ki? Yani daha neyin diyetini ve bedelini ödecek ki? Bu her meslek için böyle. Orada bir takım tartışmalar yaşandı. Sorunları şöyle açarız: Dayanışma, şu bu. Halbuki sorunun çözümü de yanı başlarına oturuyordu. Yani sendika temsilcisi Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan İpekçi de oradaydı. Ercan İpekçi çözümün ta kendisiydi. Yani örgütsüz bir meslek koluyuz. Bizim bütün problemimiz de bu. Gazetecinin sendikası yoksa haber yazma çizmede de özgür değildir. Bugün gazetelerde çıkan haberi, yorumun, şuyun, buyun. Bir takım istisnaları hariç müdanasız efenme kimseye eyvahı olmayan yazar çizerin dışında ve bir takım sıkıntılı alanlara girmeyen haberin birçok haber, birçok yorum, birçok değerlendirme bin bir kere düşünülerek yazılıyor, çiziliyor, yansıtılıyor. Yani size gelen bağımsız, özgür haber onsa gelmeyen de 110'dur. Niye? Çünkü güvence yok. Ne haberi özgürce yazmanın güvencesi var, ne ekonomik olarak e, hayatımızı devam ettirmenin Güvencesi var. Dolayısıyla bu işin tek çözümü örgütlenmektir. Gazeteciler herkese sorar neden sendikanız yok, neden şunuz yok, neden hakkınız yok. <gülüyor> önce kendinizden başlasak, önce aynayı kendimize tutsak. Ben örgütlü bir gazeteci olduktan sonra bana her anlamda yapılan dayatmaya karşı koyma gücüm olur. Atıyorum ne başbakanın aleyhine haksız bir haber yazarım ne de lehine. Mesleğimin kuralları neye girettiriyorsa onu yaparım. Ama örgütlü olursam. Örgütlü olmasam kim güçlüyse maalesef onun güdümünde olma ihtimalim çok yüksek olur. Bu o zaman iktidardır. Bu zaman patrondur. Ya da baş değişik bir unsurdur. Evet. Bir kısa ara verelim. Sonra programımızın son bölümüne geçelim. Radyo Havan'da paslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Evet, Antalya'da spor yazarları emirlerinden sonra şöyle Belek'te futbol kulüplerinin kamplarına gittim. Medeniyet ve medeni, daha doğrusu medeni olan kulüplerle olmayanların farkını gördük. Yabancı kulüplerle irtibata geçiyorsunuz. Men takım menajerini buluyorsunuz. Ona diyorsunuz ki ben efendim filanca sporcunuzla ya da hocanızla görüşmek istiyorum. Mümkün müdür? Derhal diyor ki ben bir hocamızla oyuncumuza konuşayım size döneyim. Konuşuyor, dönüyor. Oldu ya da olmadı ve genelde de oldu. Hiçbirinden cevap almadım. Gidiyorsunuz belirlenen saatte o kişiyle görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz, fotoğrafınızı çekip geliyorsunuz. Yabancılarla böyle bir ilişki kurabilirken bizim takımlarla ise, bizim yerli takımlarla ise e, köşe kapmaca oynuyorsunuz adeta. Futbolcudan, hocadan, yöneticiden bir görüş almak için orada resmen dilenen arkadaşlarımızı gördük. Mecburlar çünkü haber isteniyor kendilerinden. Onlar da bin sular getirerek eee başkanlarla şunla bununla konuşmaya çalışıyorlar. Diğer yandan bir bakıyorsunuz size konuşmayan adam aynı ortamda aynı zaman diliminde yani bana hayır diyorsa bir dakika sonra bir bakıyorsunuz başkasına konuşmuş. Size sizden bir bilgiyi saklıyorsa ya işte iki gün sonra şöyle bir gelişme olacak ama şimdi açıklamayayım diyor. Bir dakika sonra bir bakıyorsun başka meslektaşından duyuyorsun. ...hani bu gizliydi daha sonra açıklanacak. Adam seçmeler... ...adam kayırmacalar... ...ben... ...ilk defa böyle bir şeye katıldım... ...ben normalde hani... ...gidip de kulüplerden bilgi alan... ...haber alan bir... ...çizgim yok... ...yani o boyutu geçtik biz... ...bu daha çok... ...her kulüp muhabirlerinin... ...yaşadıklarını anlatıyorum... Onlar mecbur. Başka türlü yol yok. Yani kendilerinden bu şekilde haberler talep edildikçe ilişkiler bu şekilde sürer. E, o anlı şanlı başkanların, yöneticilerin, futbolcuların ve basın mensuplarının ilişkileri e, biraz bana garip geldi. Yani belki biraz uzağında olduğum için ama sonra düşündüm. E, başka türlü de olmuyor herhalde yani. Her meslek dalında Taraflar galiba bir şekilde belli bir süre sonra iki alan oluşturuyorlar. Bir resmi bir de gayri resmi. Resmi alanları görüyorsunuz işte röportajlarda, televizyonlarda, şurada burada. insanlar birbirine karşı farklı bir e, tarzda davranıyorlar. Bir de kamera arkası var. Bir de off the record'lar var ki orada da bambaşka bir dünya akıyor. Onu da bilmenizi istedim. Şimdi bu faslı kapatıp bir başka kapanan faslı açalım. Galatasaray Ali Samihan Stadı'ndaki serüvenini tamamladı. Ve cumartesi günü de siz söyleyin evet Türk Telekom Arena'ya taşınıyor. Ee, Salı akşamı Galatasaray'ın Ali Samihan'daki son maçını izledim. İşte hiç sevmem zaten ben bu sportif açılış ve kapanışları. Nadiren olimpiyatların açılışı ve kapanışına biraz özel açılışına dikkat kesilir ama onun dışındaki stat açılışları şunlar bunlar çok klişe, çok basma kalıp yapılıyor. Yani hiç sürpriz, özel bir şey olmuyor. Ali Sami'nin de işte vedası bir mecburiyet hani kamuoyunun gazını almak, ya işte koskoca Ali Samiye'den çıkıp gittiniz bir tören layık görmediniz demesinler diye böyle hemen akla gelebilecek en sıradan fikirlerden bir tören hazırlanmış. Çok da aman aman değildi. Ee, öyle ya çünkü Ali Samiye gidecek. Oradan artık çok fazla bir şey kazanmayacaksın değil mi? Ne para harcayacaksın? Ee, ya da niye kafanı yoracaksın? İşte uyduruktan bir şey yaparsın. Olur biter. E, açıkçası beni çok etkilemedi e, Eğer bir bina olarak bakarsanız Ali Samyoni e, ucube Evet son günlerin moda deyimiyle Sayın başbakanımıza da paslaşalım ucube bir yapı ama binalar sadece işlerine Demirle Çimentoyla Anlam kazanmaz. Onlara yüklenen anlamlar yaşanan olaylarla ilgilidir. Ali Samiye'ni anlamlı kılan, abideleştiren, orada yaşanılan maçlardır. Türk futbol tarihi en büyük başarıları orada cedan etmiştir. Milli takım çok önemli başarılar, iyi maçlar çıkartmıştır daha doğrusu. Galatasaray'ın muhalim UEFA kupasına giden süreç orada daha öncesinde 88'de Avrupa Şampiyon Kurper Kupası başarıları orada meydana gelmiş, yaşanmış, tanıklık edilmiş. Dolayısıyla bu anlamda tarihsel bir önemi var. Keşke tarihi bir yapı olsaydı da öyle kalsaydı. Hafıza, çünkü binalar, yapılar hafızadır. O yüzden AKP'nin yıkılmasına insan karşı çık insanlar karşı çıkıyor. Sadece bazen hep güzellikler değildir hafızayı oluşturan çirkinlikler de hafızanın bir parçasıdır. Bu hani AKP çok çirkin olduğu için falan söylemiyorum. Ama bu mantıkla bakılmasın yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ee, kaldı ki e, Sayın Başbakanımız. E, Heykeller üzerine yorum yapabilmenin yolunu bize de açtı. Çünkü biz başbakanımızı izliyoruz. Ben de burada şimdi size plastik sanatlardan bahset dersem hiç şaşırmayın. <gülüyor> ee, o yüzden mesela Kars'taki o ucube heykele de sadece bakarsanız, ona yüklenen anlamı görmeden bakarsanız Algılamadan bakarsınız. Hakikaten dersiniz ki yahu bu nedir? Fakat ona yüklenen anlamı sanatçının yaratımının arkasındaki manayı çözdüğün zaman birden o ucube denilen şey şaheser olabiliyor. O yüzden Mehmet Aksoy'un Kars'ta yükselen o ucubesi çok büyük anlamlar taşıyor. Onu anlamakta hani 40 fırın ekmek yemeyi gerektiriyor diyelim. Böylece siyasal bir pasta atmış olduk. ki Burası pastaşmalar. Burada her türlü topa girilir. Her türlü pastaşmalar yapılır. Ali Sami'nin vedası ee, nihayet bir galibiyetle sona erdi. Galatasaray orada oynadı son lig maçını ve son derbiyi kaybetmişti ama Son maçı kazanmayı başardı. Onu da az daha kaybediyordu ama karşısında ikinci ligden iyi niyetli ama tecrübesiz FB'yi pazara şeker spor vardı. İlk yarı 1-0 yenik kapatmasına rağmen ikinci yarıda 3 gol bulan Galatasaray Ali Samiye'deki son maçını kazanarak kapatmış oldu. O stadın da bu yakışırdı diyoruz. Ee, hemen belirtelim Galatasaray'la yeni transferlerde merak ediyorlarsa eğer. Clio bence faydalı olacak çünkü üzerinde büyük beklenti olmadığı için baskı olmayacak ve bence yararlı, faydalı bir oyuncu olacak. Kazım Kazım zaten futbol olarak bir sorunu yoktu. Sağ dışında başka bir çocuk yarattılar. Hiç o olmayan bir çocuk yarattılar. E, hakkını yediler çocuğun diyelim. Çocuk diyorum bilerek. Çünkü genç bir insin hala. Ee, o yüzden Galatasaray disiplin disiplin diye çocuğun başını etini yemezse bence Kazım Kazım'a büyük bir kazanç olacak Galatasaray için. Evet. E, bu hafta biraz uzattık. Geçen haftadan alacağımız olduğu için e, ben Kenan Başaran haftaya tekrar paslaşmalarda sizinle birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın. Radyo Havan'da kalın paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran